817, numaralı konu, Hazreti Peygamberin, Huneyn günü ganimetleri dağıtırken bazı kimselerin onu çekiştirmelerine karşı yumuşak davranması, evet, Huneyn günü Hazreti Peygamber bazı insanlara daha fazla ganimet verdi, akra bin habise ve uyeyneye yüzer deve verdi, adamın biri, bu taksimle Allah'ın rızası kastedilmemiştir, dedi, bunun üzerine ben de, kesinlikle bunu Resulullah'a haber vereceğim, dedim ve durumu Peygamber'e haber verdim, Hazreti Peygamber, Allah Musa'dan razı olsun, o bundan daha fazla eziyete maruz kalmıştır, fakat sabır göstermiştir, dedi.